Hadislerle İslam Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları ahlakı alimin ilimle sınavı Üsame bin Zeyd'in işitip naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur kıyamet günü bir adam getirilip cehenneme atılır ve bağırsakları dışarı fırlar o kişi eşeğin değirmen taşıyla döndüğü gibi bağırsaklarıyla birlikte dönmeye başlar derken etrafına cehennemlikler toplanır ve ey falan ne bu hal sen iyiliği emredip kötülükten alıkoymaz mıydın derler. O da evet ben iyiliği emrederdim ama onu kendim yapmazdım. Kötülükten alıkoyardım ama onu kendim yapardım diye karşılık verir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bildiği bir konuda kendisine danışılır da onu gizlerse, kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur. Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi, sırf dünya menfaati elde etmek için öğrenen bir kimse, kıyamet günü cennetin kokusunu dahi alamayacaktır. i̇b Mesud'un işitip naklettiğine göre, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ancak iki kişiye haset gıpta edilir. Bunlar Allah'ın kendisine mal verdiği ve onu hak yolunda harcayan kimseyle, Allah'ın kendisine ilim ve hikmet verdiği ve ona göre karar verip onu başkalarına da öğreten kimsedir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ''Allah'ım bana öğrettiklerinle beni faydalandır.'' bana fayda verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in idaresi altında geçirilen huzur ve sükun yılları ne yazık ki Hazreti Osman'ın halifeliğinin ikinci yarısında yerini huzursuzluklara ve iç karışıklıklara bırakmıştır. Bu duruma bir son verilmesi için girişimlerde bulunulmuştur. Üsame bin Zeyd'den de gelişen tatsız olaylara müdahale etmesi istenmiştir. Zira Üsame vaktiyle Peygamberimizin Müslüman ordusuna başkumandan tayin ettiği bir kişidir. Üsame, Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden sonra kargaşa ortamını terk edip Şam'a yerleşmiş, ardından Medine'ye dönmüş ve orada vefat etmiştir. Üsame bin Zeyd'e Osman'ın yanına girmez misin bu durumu onunla bir konuşsan denilmişti. Üsami, sizinle paylaştıklarımın dışında onunla bir şey konuşmadığımı mı sanıyorsunuz? Ben onunla bu konuları kapısını açan ilk kişi olmayı istemeyeceğim bir işe fitneye meydan vermemek için özel olarak konuştum. Resulullah'tan işittiğim şu sözden sonra, başıma yönetici olan bir kişi için insanların en hayırlısıdır diyecek de değilim. Resulullah şöyle buyurmuştur.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 ''Onu kendim yapardım.'' diye karşılık verir. Hadiste yapılan benzetme, bilgi ahlakına ve yönetim sorumluluğuna sahip olmamanın vahim durumunu ve akıbetini bizlere tasvir etmektedir. Bir insan düşünün, ateşe atılmış, ardından iç organları dışarı fırlamış ve onların etrafında tıpkı eşeğin değirmen taşı etrafında döndüğü gibi dönerek kıvranmaya başlamış. Bu arada dünyadayken kendini iyi bilen kişiler de etrafına toplanmış onu seyrediyorlar. Bu insanın zavallı, iğrenç ve ürkütücü hali neyse, bilgiyle ve insanların yönetimiyle meşgul olup da bunun yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin durumu da işte budur. Cehennemde azap gören bu kişinin iç organlarının dışarı fırlaması, bir anlamda içinde gizlediğinin dışa vurulmasına, bir anlamda da ilimden ve sahip olduğu makamdan nemalanarak, midesini bunların üzerinden kazandıkları ile doldurmasına işaret olsa gerektir. Kur'an'ın benzetmesine göre böyle bir kimse tıpkı ciltler dolusu kitap taşıyan ama taşıdığı kitaplardan faydalanamayan merkep gibidir. Hiç şüphesiz insanı diğer varlıklardan ayıran temel özelliği bilgi elde etme ve bilgisi doğrultusunda hareket etme yetisidir. Şüphesiz biz emaneti göklere ve yere, ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler. Ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir ayeti bize emanet kavramı kapsamında din, itaat, akıl, sınırlar ve sorumlulukların yanı sıra ilim ve hidayeti yüklenmeye de sadece insan tabiatının kabiliyetli olduğunu bildirir. Bilim ve hidayetin göklere, yere ve dağlara teklif edilmesi karşısında, onların bunu kabullenmekten kaçınması, gerçekte bu varlıkların tabiatlarının emaneti sahiplenmeye uygun olmadığına işaret etmektedir. Bilgi gibi bir değeri taşıyabilecek ve onu yeryüzünde Rabbin rızasına uygun bir hayatın inşası yolunda kullanabilecek tek varlık insandır. Bizzatihi muhterem ve değerli olan bilginin bu saygınlığına uygun hareket etmekte, en az onu elde etmek kadar önemlidir. Bilgi sahibi onu bu asil konumuna yaraşır bir şekilde, doğru ve ahlaklı bir yöntemle kullandığı zaman alim sıfatını kazanır. Aksi takdirde aynı bilgi birikimine sahip olduğu halde zalim ve cahil konumuna düşebilir. Gerçek alim başkalarına aktardığı bilgiyi öncelikle kendisi özümseyen ve hayatına yansıtan kişidir bildiği ve insanları teşvik ettiği doğrulara göre yaşamayan, bilgili kişinin hadiste temsili olarak anlatılan içler acısı durumuna karşılık, bilgisini kendi ruhu ve kalbi üzerinde etkin kılarak imanını güçlendiren, bilgisi doğrultusunda davranışlarını biçimlendiren kişiler, Kur'an-ı Kerim'de övülmektedir. Buna göre, ilim, insanı imana götüren bir vasıtadır. Kur'an'da iman edenlerin, Rablerinden gelen gerçeği bilenler olarak zikredilmesi, bilgiyle iman arasındaki kuvvetli bağım bir göstergesidir. Amele dönüşmeyen, ahlak veya davranış boyutunda olumlu bir yansıması olmayan ilim, sahibine yük olmaktan başka bir işe yaramaz. İlim sahibinin bilginin ışığıyla etrafını aydınlatırken, onun feyiz ve bereketiyle kendi iş dünyasını da aydınlatması ve davranışlarını bu bilginin gerektirdiği şekilde düzeltmesi, alim olmanın temel şartıdır. Süfyan bin Uyeyne, kişinin sahip olduğu bilgiyi başkalarına aktarmadan önce iyice belleyip özümsemesi gerektiğini şu şekilde ifade eder. İlmin başı güzelce dinlemektir. Sonra onu bellemek, Sonra alnıyıp kavramak, sonra bilgiyi uygulamak ve en sonunda da onu neşredip yaymak gelir. Kur'an-ı Kerim'de başkalarına iyiliği telkin edip de kendileri unutanlar eleştirilmiş ve akıllarını kullanmaya davet edilmişlerdir. Allah Resulü bilgisini başkalarına aktaran ama kendisini bundan mahrum bırakan kişileri etrafını aydınlattığı halde kendisini yakan kandile benzetmiştir. Topluma öncülük etmek, insanları doğruya ve güzele sevk etmek, bilgi sahibi kişilerin temel sorumluluğudur. Onlar bu özellikleri sayesinde peygamberlerin varisleri konumunu elde ederler. Muaz bin Cebel ile peygamberimiz arasında geçen şu konuşma, ilim adamlarının toplum içindeki rollerine ve sorumluluklarına dikkat çekmektedir. Genç sahabi Muaz der ki, Resulullah tavaf yaparken ona yanaştım ve insanların hangisi en şerlidir diye sordum. Allah'ım bizi affet. Muaz sen şerden değil hayırdan sor. İnsanların en şerlileri en şerli alimler, en hayırlıları da en hayırlı alimlerdir buyurdu. Şerli yani kötü niyet ve davranışlara sahip olmakla bilgili olmak arasındaki bu garip çelişki, bilginin toplumu yönlendirmedeki etkisine işaret etmektedir. İlim adamı, peygamberlerin yolundan giderek, bilgisinin gücüyle insanları doğru ve güzele teşvik edip, onların en hayırlısı konumuna yükselebileceği gibi, yanlış yollara özendirip topluma en büyük kötülüğü de yapabilir. İşte bu ikinci tip, bilgi adamı, topluma herhangi bir kötü insandan kat kat daha fazla zarar verebilmektedir. İlim sahibi kimselerin sadece kasıtlı ya da sorumsuz davranışları değil, farkında olmadan yaptıkları hatalar bile toplumsal çürüme ve yozlaşmaya sebep olabilir. Nitekim Hazreti Peygamber, alimlerin ayak sürçmesini vefatından sonra ümmeti için endişe ettiği en tehlikeli durumlardan biri olarak zikretmiştir. Bilgiyi gizlemek, ve insanlardan esirgemek, ilim adamının gösterebileceği en büyük sorumsuzluklardan biridir. Hata ihtimaline rağmen bilgi üretmek, bilgiyi paylaşmak, aktarmak ve yaymak, alimin geri duramayacağı bir iştir. Kur'an'a göre de bozgunculuğun yayılmasında, görevlerini hakkıyla yerine getiren ilim ve irfan sahibi, hayırlı ve faziletli kimselerin azlığının yanı sıra, Bildikleri halde insanları haram yemekten ve günah işlemekten alıkoymayan bilgin din adamlarının umursamaz ve sorumsuz tavırları önemli rol oynamaktadır. Peygamberimizi ziyarete gelen bir heyet içinde bulunan Talb bin Ali'nin bu esnada işittiği ve Ebu Hureyre, Enes bin Malik, Ebu Said el Hudri, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Amr gibi önde gelen sahabilerin ve Ata bin Ebu Reba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 tecrübelerini toplumun yararına sunmayarak bencil davranan kişi, hakikatleri gizlemek suretiyle Allah'a karşı, bilgi sayesinde hayat bulan ruhları bundan mahrum bırakmak suretiyle de insanlığa karşı büyük bir suç işlemektedir. Böyle bir kimse konuşması beklenen yerde sustuğu ve bilgiyi esirgediği için konuşmaya ve derdini anlatmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyacağı ahirette konuşma hakkından mahrum bırakılacaktır. Hadislerin anlaşılması ve yorumlanması çabalarına değerli katkılarda bulunan Hicri 4. asır alimi Hattabi, hadiste yer alan gem vurma tabirinin hak sözü bilgiyi esirgeyip gizleyen kimsenin adeta kendi ağzına gem vurması anlamına geldiğini belirtir. Zira o, toplumu özgürleştirmesi gereken bilgiyi onlardan gizleyerek, zihinsel ilerlemenin önüne set çekmekte, düşünce atılımını engellemekte, gönüllerin bilgiyle kemale erişmesine mani olmaktadır. İlmi diğer insanlardan gizlemek, aynı zamanda bir güvensizlik ve samimiyetsizlik ifadesidir. Sadakanın en faziletlisi, Müslüman kişinin öğrendiklerini Müslüman kardeşine öğretmesidir buyurarak, bilgiyi paylaşmayı sadaka vermenin bir çeşidi olarak sunan Peygamberimiz, bu paylaşımın Müslümanlar arasındaki sadakat ve güveni temsil ettiğini bize bildirmiştir. Bilginin esirgenmesi ve gizlenmesi, Allah'ın bahşettiği bir nimeti onun kullarıyla paylaşmamak ve bencil davranmak anlamına gelir. Gizlide ve açıkta, Göklerde ve yerde ne varsa bilen ve sınırsız ilmiyle bilginin gerçek kaynağı olan Rabbimize yapılan böyle bir saygısızlık, aynı zamanda kişisel mal haline getirilemeyecek kadar asil ve cihan şümul olan bilgiye karşı da bir haksızlık ve hürmetsizliktir. Nitekim Kur'an'da, ''De ki, sizler mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?'' Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha zalim kimdir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir buyurulurken ilahi hakikatleri gizleyen ilim adamları da şiddetle kınanmaktadır. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah hem de diğer bütün lanet edenler lanet eder. Bilgiyi paylaşmak ve yaymak aslında alimin varlık sebebidir. Bu bazen var olma ve var kalma mücadelesi haline gelebilir. Özellikle kritik zamanlarda toplumsal duyarlılıkların sesi olmak, toplumun rehberleri konumundaki alimlerin sorumluluğudur. Elbette ki hakikatin sözcülüğünü yapmak her zaman kolay olmayabilir. Cesaret ister, inanç ister, özgüven ister. İslam'ın ilk yıllarından itibaren Hz. Peygamber'le birlikte sıkıntılara göz geren sahabi kiramdan Ebu Zer'in tutumu, bu mücadelenin en güzel örneklerindendir. Hazreti Osman'ın hilafeti döneminde muaviye ile arasındaki tatsızlık nedeniyle konuşması yasaklanan Ebu Zer, bu yasağı aldırmayıp bir hac mevsiminde etrafında toplanan insanlarla konuşurken, bir adam gelmiş ve kendisine, Konuşma yasağını hatırlatmıştı. Bunun üzerine Ebu Zer ensesine işaret ederek kılıcı şuraya dayasanız da Rasulullah'tan duymuş olduğum bir kelimeyi sizler beni öldürmeden önce nakledeceğimi bilsem kesinlikle onu naklederim dedi. Ebu Zer'deki Hazreti Peygamber'den duyduğunu insanlara olduğu gibi aktarma azmi ve hassasiyeti şüphesiz ki Rasulullah'ın konuyla ilgili uyarılarıyla yakından alakalıydı. Bilginin çıkarlara alet edilmesi ise bilgi ahlakına ters düşen bir diğer durumdur. Ebu Hureyre'den Said bin Yesar aracılığıyla nakledilen bir sözünde Peygamberimiz bu duruma dikkat çekmiş ve şöyle buyurmuştur. Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi, sırf dünya menfaati elde etmek için öğrenen bir kimse kıyamet günü cennetin kokusunu dahi alamayacaktır. Bu hadise Ebu Hureyre'den nakleden Said bin Yesar, çok hadis rivayet etmiş, güvenilir bir kimsedir. Hicri 117 yılında Medine'de vefat etmiş, önceleri Medineli bir Hristiyanken, daha sonra Hazreti Hasan'ın eliyle Müslüman olmuş ve Şemsi adındaki bir kadının kölesi olarak hizmet vermiştir. Hatta bir süre Peygamberimizin hanımı Meymune'nin de hizmetinde bulunan Said bin Yasar'ın aktardığı bu hadiste, bilgiyi dünyevi menfaatleri için aracı kılan kimsenin Cennete ulaşmak şöyle dursun, onun kokusunu dahi alamayacağı ifade edilmektedir. Esasen Allah'ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedelle değişenler var ya, işte onlar karınlarını ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Ayeti kerimesi ...bilgi karşılığında elde edilen hiçbir menfaatin... ...bilginin bedeli olamayacağını bize hatırlatmaktadır. Hele hele menfaat için bilginin çarpıtılması... ...fayda bir yana ağır bir bedel ödemeyi gerektirecek... ...ciddi bir sorumsuzluk örneğidir. Nitekim Peygamberimizin sırdaşı olarak tanınan Huzeyfe... ...Allah Resulünden şu hadisi nakletmektedir. İlmi alimlere karşı övünmek, cahillerle münakaşa etmek... ...ve insanların teveccühünü kazanmak için öğrenmeyiniz. Kim böyle yaparsa... ...o kimse ateştedir. Hazreti Lokman'ın oğluna yaptığı nasihat de... ...hiçbir şekilde... ...bilginin çıkara alet edilmeyeceğini bize öğretmektedir. Yavrucuğum... ...ilmi ne alimlere karşı övünmek... Ne cahillerle çekişmek Ne de ilim meclislerinde gösteriş yapmak için öğren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bilginin kişisel tatmin aracı yapılmayacağını vurgulayarak Şunları anlatmıştır Dünyadayken ilim öğrenmiş, öğretmiş ve Kur'an okumuş bir adam Kıyamet günü Allah'ın huzuruna getirilir Yüce Allah ona olan nimetlerini hatırlatır Ve o da bunları tasdik eder Sonra Allah ona Peki bunlara, nimetlerime karşılık ne yaptın? diye sorar. O da, ''Ya Rabbi, ilim öğrendim, öğrettim ve senin rızan için Kur'an okudum.'' der. Yüce Allah, ''Hayır, yalan söyledin. Sen falan kimse arimdir desinler diye ilim öğrendin. Ve o karidir, iyi bir Kur'an okuyucusudur desinler diye Kur'an okudun. Nitekim böyle denildi de.'' buyurur. Sonra Allah emreder ve o kişi yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılır. Peygamberimizin bu sözüyle bilgisi sayesinde kendisini üstün gören ve kibre kapılan insanın ahirette cezalandırılırken aynı zamanda nasıl aşağılanacağını tasvir etmektedir. Hz. Musa'nın kavminden olan Karun, Allah tarafından bahşedilen hazineleri kendisine ait olan bilgi sayesinde elde ettiğini iddia etmiş. Sahip olduklarını muhtaç insanlarla paylaşmaktan kaçınmıştı. Dünya hayatına talip olanlar, Karun'un servetine sahip olmayı arzularken, kendilerine ilim verilenler, Allah tarafından inanıp faydalı davranışlar sergileyenlere verilecek mükafatın daha hayırlı olduğunu onlara hatırlatmışlardı. Tabiun neslinin önde gelen alimlerinden Hasan-ı Basri'nin dediği gibi, İlmiyle Allah katında olanı isteyen, istediği şeye ulaşır. Dünyalık bir şey isteyen de istediğine ulaşır. Ama elde edeceği sadece bundan ibarettir. Kendisi de Allah'tan gelen bir ilim olan Kur'an'da, bilgi hep Allah'a nispet edilmiştir. Nitekim insanı yarattıktan sonra ona bilmediklerini, bütün eşyanın isimlerini, kendini ifade etmeyi, ve canlı cansız tüm varlıkları birbirinden ayırabilme becerisini öğreten Allah'tır. Kısacası Allah insanı ilim öğrenme hassalarıyla donatmış, ona bilgi etme kabiliyeti vermiştir. Bundan dolayıdır ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Rabbim ilmimi artır şeklinde dua etmesi emredilmiştir. Kur'an'da ilim sahipleri yerine, kendilerine ilim verilenler ifadesi kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim, bilginin değerini fark edemeyen ve bilgiye sahip olduğu halde onun kıymetine yaraşır bir tavır geliştirmeyen kişiyi ilginç bir benzetmeyle anlatır. Onun hali, köpeğin hali gibidir ki, üstüne varsan da dilini sarkıtıp solur, kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İsrailoğullarından Bel'am bin Baura olduğu da rivayet edilen ve sahip olduğu ilmi nefsine mahkum olup geçici dünya menfaatleri doğrultusunda kullanan bu kişinin hali, kemiğe muhtaç bir köpeğin onu elde etme uğruna düştüğü zillete benzetilmiştir. Daha da kötüsü, ihtiyacı olsa da olmasa da dilini sarkıtıp solumasının köpekte bir adet haline gelmesi gibi, Uğruna her türlü yüzsüzlüğü gösterdiği dünya menfaati hırsının da bu ilmin kıymetini bilmeyen ilim adamında bir alışkanlığa dönüşmesidir. Müzik Hz. İsa'ya nispet edilen şu söz, alimliğin sadece bilgi yüklenmek olmayıp bir karakter inşası, bir duruş ve kıymetli olanla olmayanı ayırt edebilme melekesi olduğuna işaret etmektedir. Bunun Allah'ın ilminden ve kudretinden kaynaklandığını bildiği halde rızkından hoşnut olmayan ve bulunduğu konumu küçümseyen kimse nasıl ilim ehlinden olur? Allah'ın kendisi hakkında takdir ettiklerinin doğruluğundan şüphe eden ve kendisine verilenlere razı olmayan kimse nasıl ilim ehlinden olur? Dünyaya daha fazla rağbet ederek dünyayı ahiretten daha fazla seven kişi nasıl ilim ehlinden olur? Dönüş yeri ahiret olduğu halde dünyaya meyledip zararlı şeyleri faydalı olanlardan daha çok seven kimse nasıl ilim ehlinden olur? İlmi kendisiyle amel etmek için değil, başkasına aktarmak için öğrenen kişi nasıl ilim ehlinden olur? İnsanın Allah'ın bilgisinin kuşatıcılığını ve kendi bilgisinin sınırlılığını kabul etmesi, bilgi ahlakının temel gereğidir bilgi elde etmekten amaç hakikati kavramak özellikle de hakka yakınlaşmaktır bu bilinçten uzaklaşan insanlar bilgiyi çıkar aracı haline dönüştürmüştür insanlara refah ve mutluluk getirmesi beklenen bilgiyi tahrip ve yıkım için kullanmışlardır özü gereği doğruya güzele ve hikmete ulaştırması beklenen bilginin istismarı bu değerleri kaybettirir Bilginin bu yanlış kullanımının bedelini görmek için yakın tarihte yaşananlara, dünya savaşlarındaki trajedilere bakmak yeterlidir. Hazreti Ebu Bekir, Hz. Ömer, Ebu Hureyre gibi birçok sahabi ile görüşüp onlardan hadis alan Kays bin Ebu Hazim'in alim sahabi Abdullah bin Mesud'dan aldığı bir hadiste, Peygamberimiz bilgiyi paylaşmanın gıpta edilecek bir haslet olduğunu bildirmektedir. Hadisi İb'n Mesuttan alan Kays bin Ebu Hazim, Efendimiz devrinde yaşamış ancak biat etmeye geldiğinde Hazreti Peygamber'in vefat haberiyle karşılaşmıştır. Daha sonra Kufe'ye yerleşmiş, Hazreti Ali ile birlikte Nehrevan'da haricilere karşı savaşmıştır. Yüz yaşını aşacak kadar uzun yaşayan Kays'ı, hadis nakli konusunda hadisleri bir araya toplamak gibi büyük bir hizmeti yerine getiren, büyük hadis alimi zühri'den bile daha sağlam ve güvenilir bulanlar vardır. Kays bin Ebu Hazim kanalından gelen bu rivayette, Allah Resulü şöyle buyurmaktadır. Ancak iki kişiye haset gıpta edilir. Bunlar, Allah'ın kendisine mal verdiği ve onu hak yolunda harcayan kimseyle, Allah'ın kendisine ilim ve hikmet verdiği, ve ona göre karar verip, onu başkalarına da öğreten kimsedir. Şurası muhakkaktır ki, ilmi paylaşmak ve aktarmak, tıpkı mal infakında olduğu gibi, insana bir ayrıcalık kazandırır. Zira veren el, alan elden üstündür. İlim de, mal ve servet gibi, Allah'ın insana bahşettiği bir emanettir. İnsan, her ikisini de diğer insanlarla paylaşarak, hem bencilliğinden arınır, hem de bunlar üzerinde sınırsız tasarruf hakkına sahip olduğu vehminden kurtulur. İlmin topluma aktarılmasındaki fayda, mal ve serbetin paylaşılmasından daha büyüktür. Rahmet elçisi, arkasında istifade edilen ilim bırakan kimselerin, sevap hanelerinin öldükten sonra da açık olduğunu bildirmiştir. Yetiştirdiği öğrencilerle, Kufe ilim Ekolü'nün temellerini atan Bilgin Sahabi İb-i Mesud'un, Hazreti Nebi'den naklettiği bir başka hadis, paylaşma sayesinde anlama ve kavrama yeteneği daha yüksek olan, bilgiyi işleyip çoğaltabilecek kişilere ilmin ulaştırılmasının önemini ortaya koymaktadır. Allah, bizden bir şey işitip, işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi ulaştırılan nice kimseler vardır ki, onu işiten ve kendisine aktaran kimseden daha kavrayışlıdır. Yine Abdullah bin Mesud, eğer ilim ehli, ilmin değerini koruyup onu liyakatli olanların yanına koymuş olsalardı, ilim sayesinde kendi devirlerinin büyükleri olacaklardı. Ne var ki bilginler, ilim vasıtasıyla dünyalık bir takım menfaatler sağlamak için ilmi, dünya ehlinin eline verdiler. Bu sebeple ilim adamlarının değeri de dünya ehli yanında düştü demiştir. Onun bu sözünden anlıyoruz ki ilmi menfaate dönüştürme çabası bizatihi değersiz ve baya bir durum olduğu gibi bilgi sahibini de küçük düşürmektedir. Enes bin Malik'in naklettiği bir hadiste resul Ekrem'in bilgiyi layık olmayana öğreten kişi domuza değerli taşlar inci ve altından yapılmış bir gerdanlık takmış sayılır. Sözü de bu durumun bir başka ifadesidir. En nadide mücevherleri en bayağı hayvana takmak gibi ilmi ehline vermemekte bir zulümdür. Çünkü zulüm bir şeyi konumunda değerlendirmemek, onu olması gereken yere koymamaktır. Tarihi süreçte gücün ve bilginin zaman zaman istismarcıların ve ahlaklı olmayanların eline geçmesinden dolayı insanlık büyük acılar çekmiştir. Geride bıraktığımız asırda savaşlarda milyonlarca insanın yaşamını yitirmesi Toplu ölümlerin olması ya da çevrenin, tabii kaynakların tahribi esasen bilginin istismarının bir neticesi olmuştur. O halde bilgi elde etmekten daha önemlisi, bilgi ahlakına riayet etmek ve bilgi adamının ahlaklı olması meselesidir. Bilgi, doğası gereği etkileme, dönüştürme ve fayda üretme kuvvetine sahiptir. Bilginin istismarı, onun bu gücünün olumsuz sonuçlar doğurmasına, şerre hizmet etmesine sebep olabilir. Nitekim kaynaklarımızda sahabi olduğu da söylenen Şamlı İbrahim bin Abdurrahman el Uzre'nin Resulullah'a isnat ettiği şu söz, bilginin aktarılması ve emanet edilmesi konusunda ciddi bir uyarı niteliğindedir. Bu ilmi gelecek nesillerden dürüst ve kabiliyetli olanlar, miras olarak alacak ve onu cahillerin yorumlarından, batıl ehlinin istismarından ve haddi aşanların saptırmalarından koruyacaklardır. Bilgi istismarı, insanlığın faydasına kullanılabilecek değerli bir bilgi birikimini kötülüğün hizmetine sunma çabası, günümüzün en büyük sorunlarından birisidir. Çeşitli coğrafyalarda yaşanan maddi ve manevi tahribatın büyük bir kısmının bilginin gücünün yanlış yerlerde kullanılmasıyla ilgili olduğu görülmektedir. İnsanlar çıkarlarına alet ettikleri bilgi sayesinde koca şehirleri bir bombayla yok edebilecek hale gelmiş, on binlerce hatta yüz binlerce kişiyi aynı anda öldürme gücüne ulaşmışlardır. Aslında daha vahimi sessizce gerçekleştirilen katliamdır. Bu kimi zaman Allah'ın insanlara bahşettiği hayat kaynaklarını kurutmak, ekolojik dengeyi bozmak, Kimi zamanda canlıların, bitkilerin doğal genetik yapılarını bozmak şeklinde tezahür etmektedir. Kısacası bugün bilgi pek çok alanda insanlığın hayrına değil, zararına kullanılmaktadır. Bilgi sahibi olmak aynı zamanda sorumlu olmak demektir. Bilgi arttıkça sorumluluk da artar. Bilgi, sahibini kendisine karşı, topluma karşı, tabiata karşı ve nihayetinde Allah'a karşı sorumlu hale getirir. Kısacası bilgi başlı başına bir sınavdır. Bilgi ahlakına sahip olma ve onu koruma daha da zor bir sınavdır. Bu yüzden Peygamberimiz bilgiyle meşgul olanlara şu duasıyla örnek olmaktadır. Allah'ım, faydasız ilimden sana sığınırım. Allah'ım, bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır. Hadislerle İslam Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları